Genç kardeşlerimiz görüyorsunuz şurada karşıda Japon sokağına gitmiyor musunuz abi? Gitmiyor musunuz? Fushiyat'ın sefahatin göbeği tam karşımızda gitmiyor musun Turgay abi? Forum'a gitmiyor musun Turgay abi? Hafta sonu 1 milyondan fazla kullanıcı girişi var genç kardeşleri görmüyor musun? E, kim ulaşacak abi bu arkadaşlara? Nasıl yetişeceğiz Zirfan bu arkadaşlara? Özellikle gençlik Muhammed abi nasıl bir evre? Gençlik bedenen sağlıklı olduğun ama zihin ve ruh olarak hastalıklı olduğun bir evre Muhammed abi. İnsan Başına gelen hadiselerde gençlik evresine indiğinde çok problemleri görecek abi. zaten ruh sağlığı da sorun olanlar Abdurrahim abi. bir doktora gittiğinde ne diyor doktor? Yahu bir gençliğinize inelim diyor. Neden? Bir problem varsa derine inmek lazım. Hani dışarıda sizin namaz kıldığınızı bazıları görüp deli mi oldun oğlum derine inme diyorlar ya, yanlış söylüyorlar. Bir yerde problem varsa derine inmek lazım. Ben de kendimin derinine indim İrfan. Ulan dedim bizde de bir problem var mı? <gülüyor> Aklıma bir hatıram geldi Turgay abi. İlkokuldayım abi. Bugün gençlik önemli çünkü hayatın tüm evrelerini etkiliyor. İlkokulda 23 insan olacak. Ulan hoca da tuttu beni dedi ki Mehmet bu şiiri sen bir 23 saat şiiri bul oku dedi. Kemal o zaman internet yok araştırma yapıp birinden copy yapamıyorsun. E gidiyorsun birine diyormuyorsun abi bana bir şiir yaz şöyle yapayım böyle yapayım diyemiyorsun. Ben de bir tane şiir yazmamak Kemal hiç olmadı. Dedim ki ben gideyim hocanın yanına, Allah hocam durum böyle böyle, ben bu işi beceremedim diyeyim dedim, Eğer derse geç kalmışım. Geç kalınca hoca beni gördü, dedi sen neredesin böyle, hocam şiir yazamadım derken okunduğunu bir attı abi beni. Seni seviyorum desem, saçmalama sersem, bu gördüğün benim esem yaşasın 23'ti isam. <gülüyor> Sen pert abi, çok vera. İnsanda problem oldu mu muhammed gençlik evresine inerse bütün problemleri çözecek abi. Bir de vuruyorum yine böyle bir ilkokula kaydoldum. Sıraya girdim, tabi böyle Süleyman abi ağrı bir takılıyoruz yani. İlkokul iş bebesi ama ağrı bir Ulan sırada böyle yerinde durmuyor Kemal, o ona vuruyor, o ona vuruyor, öbürü çat geliyor bana vuruyor. Cık. Ulan bir oldu iki oldu, o çocuk o çocuğa vuruyor, öbürünü öbürüne vuruyor, çat bana vuruyor. Dedim tuttum birini, ne vuruyorsunuz birader dedim. Ne olacak dedi, neye ne olacak dedim. Bana mı dalacak, alayınıza bir daldım abi bunlara. Abi çocuğun biriyle bir kapışıyoruz Kemal. O bana vuruyor, ben ona vuruyorum, o bana vuruyor, ben ona vuruyorum. Abdurayn abi çocuk bana bir vurdu, bir döndüm. Bak çocuk buradan vurdu, buradan kavga etmeye devam ediyorum çocukla. Ulan Allah Allah dedim, çocuk sağlam vurdu herhalde benim kaba gitti. Ben vuruyorum, o vuruyor. Ben çocuk bir daha vurdu, çocuk buradan vurdu. Şey, şey <gülüyor> biri oradan dalıyor, biri oradan dalıyor. Abi sorun oldu mu geçti, geçti. Gençlik problem ya. Bizim Ömer'i tanıyor musunuz? Ömer nerede? Ömer! Ömer'i Ömer görmemek mümkün mü? Allah yürü ya! kulum demiş. Bizim abi... Bizim abi bir WhatsApp grubumuz var. Hayal anemde biliyorsunuz, bir 50 kişilik bir çekirdek kadro var. Buradaki hizmetleri yürüten bir WhatsApp grubumuz var. Bir de bizim Yusuf abi var. Onu tanıyor musunuz? Onu bilmiyorum. Ama Yusuf abi ha, ufalı. Ya, Yusuf abi sen ya, <gülüyor> Yusuf abi abi yani 35 yaşında adam bir de bizim Ömer neyse grupta yazışırken bu Ömer Yusuf abiyi Yusuf Efe zannediyor Hadi lan oradan diye yorum yazıyor Yusuf abiye koca adama ben de Ömer'e mesaj attım Ömerciğim buyurma bedavicim Abicim sabah kahvaltıda uranyum mu yedin yok abi <gülüyor> Dedim Ömer sen az önce ne yaptın dedim. Ne yaptım abi dedi. Yusuf abi yalan dedin dedim. Ciddi misin lan dedi. <gülüyor> Bana dönmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> e, gençlik böyle önemli bir evre ise. zaman gençlerle konuşmama imkanı var mı abi? Yok. Yok. Acaba ne demiş ne konuşmuş? <gülüyor> Cazibedar bir fitne içinde bulunan nasıl bir fitne olur? Ne anlıyorsun? Cezbedecek. Ve daha aklını kaybetmeyen... Son kelime ne? Aklını kaybetmeyen, burnunu sıpıyacaksın. İsim neydi? Ekrem burnunu sıpıyacaksın. Baştan alıyorum. Cazibedar bir fitne içinde bulunan Muhammed. Ve henüz? Aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Şimdi cazibedar fitne. Bir fitne var bizi dünyaya daldırıp ahiretten uzaklaştırmaya çalışıyor ama bunun... Cazibeden olanı ne demek? Bak şimdi Abdurrahim abi, çok iliş bir denklem var. Bak şimdi. Bazı dinin temel disiplinleri oturmuş arkadaş ve abilerimiz vardır. Doğru mu Turgay abi? Şeytan bu adamla ne kadar uğraşırsa içki içtiremez buna. Ya 40 tane kesersin ama içki içiremezsin. Şeytan ne kadar uğraşsa bu adama hırsızlık Abdurrahim ağabey yaptıramaz. Şeytan bu arkadaşlara ne kadar uğraşsa böyle insanları zinaya götüremez. Şimdi bazı temel ahlakları oturmuş insanları şeytan, Fatih buralardan kandıramaz. Peki soruyorum şeytan uğraşmayı bırakacak mı o zaman? Daha profesyoneli. Daha profesyoneli nedir onu konuşalım. İki tane doğru vardır Muhammed Emin. Şeytan az olan doğruyu seçtirir. Turgay abi taktiği anladın mı? Turgay abi kitap okumak kötü bir şey değil değil mi? Çok güzel bir şey. Peki iman ahlakı oturmamış, namaz kılmayı dahi bilmeyen, Ahirete hazırlık yapmamış bir insan, iman hakikatleri kitabı dururken, aşk kitabı okursa soruyorum, cazibeler fitne olur mu, olmaz mı? Yakaladım mı abi? Bir insanın evine ve arkadaş evine, ailesine saygı göstermesi değil mi Muhammed? Bu çok muazzam bir şey. Lakin benim bir tanıdığım abim var, namaz kılmıyor. Sebebi şu, ben hanımı alırken ben de namazsızdım. Şimdi hanım benim namaz kılmamdan razı değil deyip hanıma haksızlık olur diye namaz kılmıyor. Allah'ın hakkını oldu abi. Cazibedar fitneyi anlıyor musun? Bir insanın evine, işine, ailesine vakit ayırması kötü bir şey olabilir mi Mustafa? Muazzam bir şey. Peki bunları yaptığından dolayı her seferinde Cenab-ı Allah'ın rızasını tepelerse bu cazibedar fitne olur mu olmaz mı? Bakın abi reel şeyler konuşmaya çalışıyorum. Öbür türlü işimize yaramayan şeyleri konuşup çizgi demiş gibi ayrılmayalım buradan. Daha bu hafta tıp okuyan bir kardeşimle konuştum. Tıp ya. Abdurrahim abi benim boyum kadar kitapları ezbere biliyorlar. 10 sayfayı iman hakikatleriyle ilgili bir kitap okutturamadım ya. Kardeşim 10 sayfa vaktim yok. 10 sayfa şöyle 10 sayfa böyle. Yahu senin ne, nasıl bir nefsin var dedim ya sen bu nefsi gemi çekersin. Bütün kitapları ezberlemiş 10 sayfayı konuşamadık abi. Şimdi ben soruyorum sizde bunda bir problem yok mu? Yok mu Muhammed? Şeytan bu cazibedar fitneyi bizi de almış mı almamış mı? Bak buraya her gün birçok arkadaş geliyor Abdurrahim abi. Gelen arkadaşlarla bir muhabbete gireyim diye ben de diyorum ki ya şöyle kitabın ana hatlarından bir kelime inşaatı konu açayım diyorum abi. Kitabın köşesi değil, değil mi abi? Kelime inşaatı bizim en kötüümüzün binlerce defa söyledi bir şey. Konuştum arkadaşların yarısı söyleyemedi Turgay abi. Yarısı da Türkçe'sinin ne olduğunu bilmiyormuş. Şimdi babam sen iş yerinde o evrak çantalarının yerine kadar dirhem dirhem bilirsen. Rabbinin kelimeyi, şehadetini dahi bilmiyorsan, soruyorum, sen bu cazibeler fitneye düştün mü? Düşmedin. Etrafınızda namaz kılanlara bir baksanıza. Ne kadar namaz kılmayan var. Namazda yapılan en büyük hata, kılmamak abi, kılmamak. Cazibeler fitne oturdun mu Muhammed'e mi? Bizi dünyaya sevdiriyor. İki tane doğrudan Turgay abi, daha az olan doğruyu tercih ettiriyoruz Bir kısım gençler tarafından Şimdiki aldatıcı ve cazibeden levhiyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ekrem dedi değil mi? Ekrem bugün hiç ahiretimi nasıl kurtarırım diye bir soru sordun mu kendine? Dünya ile ilgili ama telefon faturasında bile hassasız doğru mu? Hamdi sordun mu bugün? Ya ben bugün ahireti nasıl kurtarırım arkadaş ben ya? Niye sormuyoruz abi? Niye biliyor musun? Burada ne yazıyor? Aklını kaybetmeyenlerle diyor. Ben acaba burada ahiretimi nasıl kurtarırım diye dertlenmemekte bir gariplik yok mu? İktisadi dengesi bozulunca gecelerce uykusu kaçan adam. Dolar yükseldi diye kaçınızın uykusu kaçtı? Söyleyin abi. Çek defteri yazılmıyor diye. Söyleyin abi. Dolar yükseldi diye üç gün uykusuz kalırsın. Sağlığında problem olsa beş gün hastanede kalırsın. Çocuğun da olsa hanımından daha çok doğum sancısı sen çekersin. Dünya namına bütün bu sancıları çeken bir insanın kabri ve ahireti namına hiçbir sancı çekmemesinde problem yok mu abi? Şimdi anlıyor musun sen cazibedar fitneyi? Yahu ilk emir oku. Ben seni okumaya ikna edemiyorum. Nasıl olacak bu abi? Nasıl olacak abi? Sen anlıyor musun şimdi cazibedar fitne ne demek? Ama ne diyor? Aklını kaybetmeyen diyor. Demek bu fitnelere düşenler aklını kaybediyor ufak ufak. Dikkat edin yani. Ben de, gençler geliyor abi hikayeyi baştan alayım Kemal. Bediüzzaman'ın yanına bazı gençler geliyor. Nasıl gençler Abdurrahim abi? Aklı başında olan gençler. Bunlar diyor ki, ya üstadım çok cazibedar bir fitne var. E bizi kendine çekiyor abi. gençlik yaşlarında haramaçlar oluyor bu, biraz ileri yaşlarda üniversite derdinden Allah'ı unutma oluyor. Üniversite kötü bir şey olabilir mi abi? Mis gibi bir şey. Ama sen bu kadar tıp kitabı bitirip 10 sayfa nasıl okuyamıyorsun? Şimdi anlıyor musun ki doğrudan daha az doğru nasıl tercih ettiriyor şeytan? Ve bu insanlar Fatih Ünal geliyor bu gençler Bediüzzaman'ın yanına diyorlar ki ya üstadım biz endişe ediyoruz. Ben ahiretimi nasıl kurtaracağım bu kadar fitne içerisinde? Abi bu soruyu sormuyorsan problem başlıyor demektir. Lütfen dikkat et. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, tüzel kişiliği namına onlara dedim ki. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. İsim neydi? Doğukan. Bizim nasıl oluyor biliyor musun? Ya Doğukan kabir var. E biliyor mu abi formun yukarısında değil mi? Bizim kim burada bahsedilen kabir gibi olmuyor be abi. Bizimki niye böyle sıkıntılı oluyor? Yani kabir deyince biz niye damarlarımıza kadar Fatih abi hissedemiyoruz ya? Bir ahiret var diye niye biliyor musun abi? Sofrada bağdaş kurup oturduğunda bacaklarına kan dolaşımı gitmediğinde bacağın hissizleşir. Bacağın hissizleştiği o dönemde bıçak saplasan, iğne batırsan sen o bacağı hissedemezsin. Aynen öyle de imana kabiliyetini sürekli öyle bağdaş kurup oturtur gibi oturttuğundan hiçbir aktif iman hareketi yapmıyorsun ve hissizleşiyorsun. Şimdi şeytan seni bu kadar kolay nasıl kandırmasın ben soruyorum sana. Ama bir cümle ediyor. Diyor ki ölüm var, kabir var kimse inkar edemez. Ben eski arkadaşlarımla oturuyorum Hamza abi. Eski arkadaşlarım gayrimeşru hayatta devam ediyorlar. Şimdi gayrimeşru hayatta bir adamın yanına gidersen Kadir, onlar eğer sen hakikat yoluna gittiğine inanırlarsa rahatsız olurlar. Sebebi şudur, rahatça haram işlemeye devam edilemez Doğukan. Bunun için ne yapar o insanlar? Senden bir açık bulmaya çalışır. Konuyu anlatabiliyor muyum? Anlaşılıyor değil mi abi? Sen gayrimeşruydun, döndün, arkadaşların yanına gittin. Arkadaşlara senin yolunun doğru olduğuna tam kanaat olursa sıkıntı çıkar. Niye? Rahat haram işleyemezler. Bunu biraz fesat arkadaşlar için diyorum. Rahat haram işleyemezlerse abi ne yapmaları gerekir? Senin dininde açık bulmaları gerekir. Bu yüzden ne sorarlar der ki? Nargileye rakı koydum içtim, bu da haram oluyor mu der. Der ki ben ayda namazı nasıl kılacağım? Dünyada nasıl sıkılıyor mu? Yok. Ayda ne yapacaksın? Anten. Yani nasıl sıkılacak, kahveye döneceksin işte yani. A problemi anladın mı abi? Amaçları şudur. Ben bir açık bulayım. Çünkü açık bulamazsam, gerçekten bana hesap soracak bir Allah varsa ben rahat zinaya devam edemem. Ben rahatça içki, ma içki masalarında ringo ringo şeylere devam edemem. Problem çıkar. Psikolojiyi anlatabildim değil mi abi? E bu problem varsa ne olacak? Şu olacak abi. Hiç kimsenin inkar edemediği bir olay var Hamdi. Üstad diyor. Ben o arkadaşlarımla oturdum ve beni harama davet etmeye devam ettiler. Ve şunu şöyle dedim karı Kemal. Sizin beni davet ettiğiniz haramların ben yollarını biliyorum. Ve şu an her birini sizden on kat daha fazla yapabilirim. Yalnız bir şartım var. Ölüm öldür. Kabir kapısını kaba istediğini yapayım. Yoksa hiç gevezelik etme dedim abi. Bak inkar edilmeyecek bir hakikat var Kemal. Ölüm ve kabir. Kimse inkar edemez. Ve oraya girmek için de üç tarzda yol vardır. Onur biz normalde kabiri kaç tarz bilirdik? İki bilirdik değil mi? Ya cennet yolu ya da üstad ne diyor abi? Üç tarzda diyor. Abi şimdi bende kalın. Dikkatleri bana güzel verin. Birinci yol. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Şimdi herkesin gözünde kelebekler uçuyor değil mi abi Süleyman abi? Ehli iman dedi. Ulan biz zaten ehli imanız. Kabir bizim için nasıl olacak? Cennet bahçesi. Peki cennet bahçesi nasıl olacak? Gam yok, keder yok yani Almanlar savaşı kaybetse bile sen kaybetmemiş sayılacaksın. Öyle bir diyar düşün. Enflasyon düşse bile paran değer kaybetmeyecek abi. Bütün derslerin sıfır olacak ama sınıfı geçebileceksin. Evlilik vaktin gelecek, 100 tane bayan sana talip olup çeyizi lütfen ben de diyecek. Böyle dertsiz bir diğer düşün. Kim için? Sen sevim eli iman <gülüyor> Kim için diyor abi? Cennet ehli için. Bak. Süleyman abi bu bize uyuyor gibi doğru mu? Uyuyor abi evli imanız o benim hakkım diyor. Yani içinden böyle diyor nefis. Bu birinci yola abi lütfen unutmayın. Birinci yola evli iman için neydi Muhammed? Cennet bahçesi. Kim için? <gülüyor> evli iman için. Muhammed ikinci yola geçiyorum. Hazır mısın? Lütfen bunu iyi dinle Muhammed. Ahireti tasdik eden ediyoruz. Var mı problem? Öldükten sonra dileceğiz. Fakat sefahet ve dalalette gidenlere yani Cenab-ı Allah'ın bari emirleri var ama ben zaten Cuma'da öyle bir, bir vakit kılıyorum ki, yedi günün beş vakitine bedel ya. Yani. <gülüyor> ne oluyor bu şimdi abi? He? Ne oluyor abi? Allah de, oku demiş de onu cağla demiş. Bana mı dedi ikra diye yani? Ne oluyor abi? Bu sefahet deneydi olmuyor. Ne oluyor? Abi lütfen iyi dinleyin Turgay abi. Ahireti tasdik eden, bak uyuyor bize. Sefahet ve dalalette gidenlere. Tasdik ediyor uyguluyor mu İrfan? mamay bir hapsi ebedi ne demek unur ebedi ve bütün dostlarından bir tecrid fatih tecrid ne demek fatih yalnız başına bahsettiğim adamın özelliklerini söylesene ahireti tasdik ediyor ama öyle yaşıyor mu yaşamıyor lütfen iyi dinle bak Hangisini uyuyorsun bire mi ikiye mi bütün dostlarından bir tecrid içinde bir hapsi münferit. Yalnız. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Abi lütfen bu cümleyi bugün unutmayın. <gülüyor> hazır mısın? Fatih hazır mısın cümleye? Fatih abi bak. İliklerine kadar titriyeceksin. Ve diyeceksin ki işte Ali, Ali Osman bu arkadaşlar bu sıkıntıdaymış diyeceksin abi. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Şimdi ben bir daha sorayım abime. Bir mi uydu iki mi uydu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi abi. Hangi suydu şimdi? Değil mi kardeş? Sıkıntı. İşin sonuç nasıl olacak biliyor musun? İsim alabilir miyim? Ali. Ali evli misin? Bekar mı? Bekar. Bekar. Yine de namus kavramın kesinlikle vardır. Bir evli olduğunu hayal edebilir miyiz Ali? Ali senin bir gün hanımın yanına geliyor. Sen de kafede arkadaşlarınla oturuyorsun. Bir şey, bir toplantın var, bir şey yapıyorsun. Lütfen abi tefekkür edin bak. İliklerinize kadar istediğin yoksa işe yaramaz. Çizgi film gibi olmasın. Ali hanımın yanına geliyor. Hanımının yanında başka biri var ama Ali. Ya dönüyorsun böyle sersemsin yani. İnsan hanımı değil mi? Başka erkekle orla. Ve kol kola da girmiş. Sana diyor ki Ali. Ali ben artık senden çok sıkıldım. Bundan sonraki hayatımda bu adamla beraber yoluma devam edeceğim. Kemal lütfen düşün. Gıcık olman lazım. Eşin başka biriyle kol kola devam ediyor. Bak düşün abi iliklerine kadar iste. Düşünüyor musun değil mi aşı? Ve geliyor diyor ki baba. Bu saatten sonra seninle hayatımı devam ettirmeyeceğim. Bu arkadaşla daha mutluyum diyor. Şu da boşanma evrakları diyor atıyor önüne. Beni uğraştırma, imzala gönder diyor Aşip. Bir de yanındakine gidelim mi canım diye bir öpücük konduruyor, dönüp gidiyorlar. Şimdi soruyorum ne yaparsın? Hadi! Hadi! Ulan öleyim mi öldüreyim mi? Hadi! Hapsi Müferit ne demek biliyor musun abi? Hanımın cennet, sen cehennem evli olursan, o istediği gibi mutluluğa devam ederken sen tek kalıp azap içinde kalacaksın bu bahsettiğim senaryo çizgi film kalacak sen anladın mı ahiret bu bahsettiğim hanımla ilgili senaryo bile nanay nanay ya böyle bir yolculuğa gidiyorsun ya e senin hazırın ne? ne hazırladın? ne biliyorsun? ufacık şeylerde takılayım. Şunla yok bu bölüm bu bölüm namazın yokken yani niye başka meseleye yoğunlaşıyorsun? Ben onu anlamıyorum ki. Niye Turgay abi? İki doğrudan az olanı uğraştıracak ki sana namaz kıldırmayacak. Başka kitaplara yoğunlaştıracak ki iman hakikati problemini aksesin. Tutup filan kesin külliyatını devirtecek, kendi kitabını okutturmayacak. Şimdi demezler mi adama tekrar hatırlatayım? Okumadın Kur'an'a mı iman ettin sen? Ya rahatsız mı o cümle? Ya bir kere de mahkemetmedin ya. Okumadın ve içinde ne yazdığını bilmediği Kur'an'ı mı mahkmettin? Duvarda asılı duran ilaç kutusu beni iyileştirir mi? İyileştirmez. Senin rafında duran Kur'an da sana şifa vermeyecek abi. Bu kadar işte. Ne abi yani yukarı astın say gösterdin diye bitti mi olay yani? Senin peygamberin dediğin şahıs, itibari benzeme 50 sünnetini biliyor musun ya? 50 tane ya. Messi'nin hayat numarasını biliyor ama. Nasıl olacak bu abi? Bak abi futbolla ilgilenmeyin demek değil. Mesih'in ayak numarasını bilmekte de problem yok. Bunları bilmeden onları bilmekte çok büyük problem var işte. Turgay abi iki tane doğrudan az olan doğruyu seçtir. Şimdi ben tekrar sorayım abime. Bu birinci yol muydu sana? Ehli iman için muazzam bir yer. Yoksa ikinci yol muydu? Öyle itikaden ediyor ama öyle amel etmiyor. Ah abi ah. Hangisi soydu bize? Üçüncü yol. Ahirete inanmayan, ehli inkar ve delalet için, yani inkarcılar, bir idam ebedi kapısı, sonsuz bir idam. Ama şimdi bazı insanlar görüyoruz Muhammed Eren. Abim 70 yaşında ve dünya namına hiçbir derdi yok belki. O insana baktığında Allah'ı inkar eden adamlar. Doğru mu Fatih? İnsanın aklına şu geliyor. Ya Müslümanlar bu kadar sıkıntıda bu adam sonsuz bir yere gidecek belki ama hiç umurunda değil. Bu kadar güzel devam ediyor hayatı. Ne yapıyor biliyor musun abi? 70 yaşına gelen bir adam evini değiştirse, yatını değiştirse, katını değiştirse, inkarcı bir adamdan bahsediyorum. Hadi da hanımını bile değiştirse idam sehpasını güllerle süslemekten başka hiçbir şey değildir. Ahirete inanmayan ehli inkar ve denavet için bir idama ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir davacı. Niye bütün sevdiklerini biliyor musun abi? Bir daha Hadi çıkışta yine şeyi konuşalım. 10 sayfa okur musun okumaz mısın? Öyle bildiği için cezası olarak ayıbını görecek. Sizler seyahat eden insanlarsınız. Murat abi, ediyorsun değil mi? Gittiğin yerde benzininden emrana Üstüne üşümeyin diye giydiğim montuna kadar hazırlık yapıyor musun, yapmıyor musun? Yapıyorsun burada abi? Arabanın tekerine kadar. azizim bir şehirden bir şehire değil, bir diyardan bir diyara da değil, bir gezegenden başka bir gezegene değil, atomu başka şeyden, partikülü başka başka şeyden bir diyara yolculuk mu? Senin hazırlığın nedir Allah aşkına? Nedir? Daha hatmedin ve işrafta saygıyla çoğunluğun var Emin misin? şok yutuklarımızdan sonra. Bu kat'i hakikat bu üç yol ile bulunduğunda. Kaç yol varmış Kemal Meğer Kabri? Birinci yol hatırlıyor musun Kemal? Ehli iman. Ehli iman için saadetli bir hayat, çok güzel. İkinciyi hatırlıyor musun Onur? Ahiret, inanat uygulamaya. Süper cümle. İnanıyor ama uygulamıyor. Üçü hatırlıyor musun? İnkar, İnkar ediyor. Şunu soracağız, herkes içinden cevap versin. Hangisi size oyuyor? Haydi bakalım. Bu kat'î hakikat bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolunda mezkur zikredilen üç hakikat ile olacağını ihbar eden Evet, sizin kabirde gireceğiniz bu üç yol vardır diye ihbar eden 124 bin muhbiri sadık peygamber. Kaç peygamber konuşuyormuş kardeşim? Ne diyorlar? Kabir var inkar edilemez. Kaç kişi bir daha söyle Ekrem? 124 bin. Peygamber. Peygamber, peygamber. Turgay abi, 124 bin peygamber. Ellerinde nişaneyi tasdik olan, mucizeler bulunan enbiyalar, kaç tane enbiya 124 bin. Ve enbiyaların haber verdikleri, aynı haberleri, evet, kabir var, inkar edilemez. Keşk ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan, 124 milyon evliyanın Aynen hakikate şahadetleri. Abdurrahim abi kaç peygamber şahadet ediyor? 14. Bin. Kaç tane evliya? 14. Milyon. Abdurrahim abi bir şey soracağım şimdi. Sen desen sanki şu Pozcu'da bir yer buldum dükkan açacağım, tamam mı? 10 tane işçi bilen arkadaşını getirdim, fizibilite yaptılar, dediler ki Abdurrahim bu dükkan açılmaz. Hayalini de çok seviyorsun hayalhaneme. Buradan da 10 arkadaş getirdin. Abdurrahim abi buraya gençler gelmiyor bu dükkan açılmaz. Evden de annen baban dedi ya Abdurrahim bir de biz görelim dedi. Evden de annen baban bacın 10 kişi getirdin Dediler ki ya Abdurrahim abi bura uygun gözükmüyor be abi dediler. 30 tane en güvendiğin muteber şahsiyet tasdikledi ki burası uygun bir yer değil açar mısın? Ben diyorum ki azizim 30 kişi değil Ali Veli değil. 124 bin peygamber. 124 milyon evliya ve asfiya şahadet ediyorlar. Dalma şu dünyaya. Yutacak. Deniz suyundan farkı kalmayacak. Susadıkça içeceksin o tuzlu suyu. içtikçe daha çok susayacaksın. En son çatlayıp elinde kalacak. Gitme. Bak kabirde 3 yol var. Senin çok ikiye benziyor. İtikad ettiğin gibi amel etmiyorsun. Nasıl boş konservede tam ekkez arama içi boştur. Sen de Müslümanım deyip amel etmiyorsun. Yapma diye. Ali Veli değil. 124 bin peygamber. 124 milyon evliya ve asfiya Şehadet ederken neden harekete geçemiyorsun biliyor musun babam? Aklını kaybetmeyenlere diyor ders. Oldu mu başı? Oldu değil mi? Size bir hadis okuyup bitireceğim. Hadi bakalım yürekler dayanırsa. E bu Umame naklediyor Resulullah'ın hadisini. Hamza abi hazır mısın? Bak şimdi hadise bak hadise. <gülüyor> Fitneler olacak. Bu asırdan bahsediyor değil mi Turgay abi? Son, ahir. Ahir son demek, son zaman. Fitneler olacak. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Burada bir tehlikenin farkında mısın? Allah'ın kendisine ilim ve hayat verdikleri müstesna. <gülüyor> Abiler, şeytan çok şeytan ama Allah'tan Allah var. Postacı Topal ama bu haberler doğru.